Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar. Ee, bu hafta Türkiye-Rusya e, ilişkilerinde yeni bir dönem e, başlıyor e, diyebiliriz. E, geçen yılın Ekim-Kasım aylarında e, Türkiye-Rusya ilişkileri e, fazlasıyla gerilmişti. Suriye sınırında Rus uçağının düşürülmesi. Ardından karşılıklı çok sert açıklamalar yapıldı, ilişkiler çok gerildi özellikle ticari anlamda, turizm anlamında ve tabii biz bu işin biraz bizi ilgilendiren kısmı olan Enerji boyutuna bakacağız bugün. O tarihte ne olmuştu biraz hatırlayalım. Aslında tabi Rusya Türkiye için çok önemli bir partner. Belki ticaret ve turizmin çok çok daha ötesinde enerji konusunda çok stratejik ilişkilere sahip Rusya ve Türkiye. Ve o tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tabi bu ilişkiler fazlasıyla gerildiğinde herkes Akku Yünlükler Santralı'nın akıbetini e, merak eder oldu e, o tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu bu e, Akkuyu nükleer santralıyla ilgili e, gelişmeler onunla ilgili süreç nasıl etkilenir diye o da dedi ki e, Mersin Akkuyu Ruslar yapmazsa gelir bir başkası yapar buraya şu ana kadar 3 milyar dolarlık yatırım yaptılar dolayısıyla bu konuda hassas olması gereken taraf Rusya'dır dedi. E, fakat işte bu hafta e, itibariyle şimdi ilişkilerde yeni bir e, safhadayız. Öyle e, görülüyor ve Akkuyü Nükleer Santralı ile ilgili e, stratejik e, yatırım e, ...kapsamına alındığı e, söylendi. Bu nedir tabii? E, şu anda içinin e, tam olarak ne olduğunu, e, nasıl doldurulduğunu bilmiyoruz. Ve e, 12 başlık e, açıklandı Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili. Burada e, Akku'ya stratejik yatırım statüsü verilmesi ve Akku'yu projesinin hızlandırılması kısmıyla... İlgileniyoruz biz daha çok ve bugün bir konuğum var bir gün gazetesinden gazeteci arkadaşımız Doğu Eroğlu e, hatta sanıyorum kendisi Doğu günaydın. Bir bir Teşekkürler. Şimdi ben tabi çok kısaca bir özet yaptım ama e, sen bu konuları çok yakından takip eden bir gazetecisin. Özellikle Akkuyu Nükleer Santralı ile ilgili e, gelişmeler konusunda çok önemli haberler yaptın bugüne kadar. Belki bu son ziyaretle e, başlayalım. Yani e, nasıl değerlendirmek lazım bu son gelişmeleri. Ardından Akkuyu ile ilgili Akkuyu özenindeki e, gelişmeleri e, konuşmaya devam edelim. Ee, yani evet tabi e, Rusya'yla Türkiye'deki normalleşme konuşulunca bizim aklımıza hemen Akkuy'u gidiyor. Ee, bir önemli gündem maddesi var o da doğalgaz e, iletim adları. Evet. Şimdi, Türk bakımı da tartışmaya başlandı ama şu anda Akkuy'da e, yanımdan tebrikse olarak gerçekleşmeye daha yakın gözüken bir proje. O yüzden biz tabii ki de olarak ona odaklanıyoruz. Evet. Ee, akuy ile ilgili aslında bu Su 24 uçağın inşesi sırasında düşürülmesinden beri çok ciddi belirsizlik vardı. Yani e, ilk başta Türkiye'de Rusya tarafı da akuy yatırımının e, bu işten etkilenmeyeceğini, e, altın çizgiler aslında bizimle bir şeydi. Yani çünkü e, bu konuda lojik çalışmaları çok uzun yıllar boyunca yapılıyor. ve e, her iki tarafta bu krizin geri dönüş ol olabileceğini düşünerek. E, o lojistik faaliyetlerine zarar gelmemesi için e, elinden geldiği tedbirli davranmaya çalışıyor. <gülüyor> Aferin ama e, geçtiğimiz günlerde bu Moskova'daki toplantılarından sonra Erdoğan e, Rusya birkaç açıklama yaptı. E, oradaki açıklamalarında şeyi kesin olarak teyirizmiş olduk. E, i̇ki tarafında aslında masadan kalkmış olduğunu Akkuyu sürecinde de. Evet. E, çünkü yani Türkiye'deki geniş yönelere bakıp oradan anlamaya çalışıyorduk biz. Rus kaynaklara da hani birazcık danışarak Hı -hı. Acaba bu, bu işin olduğu, şu anda devam eden bir faaliyet var mı diye soruyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere Akku'yu e, ne gelse proje alanında bir özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş durumda ve yani oraya ilgili bir şey yapamıyoruz. Oradaki çalışmalar nasıl gidiyor diye yani ne ben bir gazeteci olarak ne de e, yerel yöneticilerden o kadar kitle temsilcileri temizlikleri, orada bir e, yani teftiş deneyim de hani kamuoyu adına Şeffaf ya, bir süreç değil, yürütülmüyor yani. yani işte, evet. Şeffaf bir süreç yürütülmüyor. Dolayısıyla biz o Gelişmeleri bilmiyorduk. Şimdi bu normalleşmeleri birlikte Erdoğan'ın ağzından öğrendik. Ee, Açıkçası ben birazcık da şey olduğunu düşünüyorum. Ee, Rusya işte Erdoğan'ın da yani Erdoğan demeyin iktidarın da diğer opsiyonları da değerlendirdiğini ama birazcık e, Rusya'ya mecbur kaldığını da düşünüyorum. Hı hı. E, yani birkaç gerekçesi var. buna e, işte Bunların, bunların ilk aslında şey uluslararası sözleşme, uluslararası anlaşmanın iki ülke arasında yapılan Evet. Bu anlaşmanın birazcık geri dönüşü e, zor yani. Daha önce de buna benzer anlaşmalardan geri dönmeye çalışan ülkeler oldu. Çok ciddi tazminatlar ödendi. E, Türkiye'ye üst üyesindeki bu anlaşmanın geri dönüşünde de e, Uluslararası tahkimin e, ara yapılacaktır. yapılacaktı. E, buradan tabii ciddi daimi daim ya kendi mahkemesine girecek ki ciddi bir tazminat çıkacaktı. Erdoğan'ın o 3 milyar doları harcandığı lafı birazcık belki onu ona atıf. Evet. Yani o o ülkenin en azından video kısmının Türkiye e, tajenat olarak ödenmesi gerekiyordu belki. Ama aslında o ücretin, e, o harcının üç milyar dolarlık e, meblağda nereye harcanır diye sorarsanız e, çok ciddi bir kısmı reklam e, reklam harcamaları atılersin. Geçen senin seçimlerin önce ciddi bir e, akuyu işte milli enerji evet bizim enerjimiz gibi dev billboard kampanyaları, televizyon reklamları, işte gazetelerde verilen ilanlar gibi bir ciddi fraktörlerle övmüştük. Onun dışında yani işte hukuk işlerine harcandığı çet süreçleri, mağlumuz çok şeffaf olmasa bile iyi kötü demokratik kamuoyu diğer karşıtlar git bu süreçleri birazcık geciktirmeyi başarıyabiliyor. Dolayısıyla çet süreçlerine Harcandığını tahmin edebiliyoruz bir kısmın. Aklı yürüsahasında bu geçici süreçlerinde yaptığımız ziyarette ilk defa görebildim ben de orayı e, Akkuyu negelesi teslim edildikten sonra evet. çok ciddi bir hafiyat çalışması yapıldığını gördük Şimdi en azından e, şimdiye kadar keşfedilen parayın onunla ilgili olabileceğini tahmin ediyoruz yani ciddi anlamda bir fiziksel yatırım söz konusu olmasa da orada e, bütün saha e, yani bugün bir inşaat başlayabilecek şekilde düzenlenmiş durumda. Zaten Şeyi birkaç hemen... yıldır herhalde orada bir zemin düzleştirme çalışması yapılıyordu. Evet, Taşocana evet. lisansıyla değil mi? Aynı öyle Biz buna 2013'ten itibaren hani bu taş ocağı e, tevatübüne itiraz ettiğimizde e, Hı -hı. yani fazlaci yaklar alamadık. Oraya şeyler de gitti. Pek çok e, savun örgütlerine gitti, e, hukuklara gitti ama kaptan içeri alınmadılar. Çalışma olduğunu teyit ettiler. İşte Hı -hı. E, ama Taş ocağı dedikleri şeyin aslında bütün bu inşaat sahasını, işte reaktörlerin, soğutma sistemlerini, limanların bir anda yapımına başlanabilecek şekilde bir alan düzeltmesi olduğunu istedinizde gördük. Çok büyük, yani kilometre karelerce neredeyse alanın düzenlerini gördük. Evet. Bu şeyle ilgili bir nokta koyup, niye AKP bundan dönemedi? Hı hı. Ben şöyle bir zamanda duyma almıştım, çok da tevatur denemeyecek e, seviyede güvenilir bir kaynaktan e, biliyorsunuz Dünya Güvenlik ve Mükemmel Güvenlik Devresi toplanıyor 2010'dan beri Başkan Obama'nın inisiyatifiyle evet. e, %20'nin üzerinde zenginleştirilmiş olan Yunus i̇şte, e, tekrar %20'nin altı ayında üniversite süreci e, 2016 toplantısı ve da başlıklarında düzenlendi Erdoğan oraya davet edilmediği halde başlıklarına gitti. Hatırlarsanız bayağı ciddi krizler oluştu. Evet kimse şimdi gazcilerin fark edebilmesiyle sana gelecek. O süreçte Erdoğan'ın heyecinin e, AB'de büyük Alman e, ya e, ne işiyle filmlarla Yorukatov'un e, yerini belki birileri birileriyle doldurulabilir miyiz? E, Ama açtığı görüşlerden yaptım duymuştum. E, başka bir söylenti, Çin şirketlerin şirketleriyle de evet. Asatom yayını akkuya birini getirmek için. Ama dediğim gibi uluslararası anlaşma bunu birazcık önlüyor. Ee, bir de aslında Asatom'un stratejik konumu e, bu e, özellikle çok fazla ülkeye yatırım yapmış genişlemiş halde ve daha yatırımların bitmemiş oluşu Erdoğan için AKP iktidar için önemli bir e, avantaj. Çünkü onların çok ciddi bir e, sıcak para ihtiyacı var. E, bu şeyleri hatırlarsınız. E, bu seneden itibaren bir e, akkuyunun yüzde 49 hissinin satışı gündeme geldi. Evet. Yani biliyorsunuz şey çok ciddi faiz bir e, alım garantisi söz konusu akkuyun egesi için. Evet. Kasa saat başına 12 euro 95 sent. Hı hı. E, ama daha 3 gün önce resmi gazetede yayınlanan bu katasın e, yarı kübide dayalı elektrikli telsizlerle elektrik, için vereceği garantiye baktınız orada yaklaşık 6 sent kasa saat başına yani yarısından daha az bir. E, alım fiyatı da tepkif ediyor. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Yani dolayısıyla bu aktörün ne kadar ciddi bir hani, e, fiyat belirlemesinde yani en naif fareyle öyle söyleyebiliriz. Fiyatını belirlerken alım fiyatını belirlerken çok ciddi hata yapmış olması lazım. Şimdi bu hatanın AKP için ya da iktidar için nasıl bir gerilmiş var? %49'un sattığı anda AKG'ye gelse hem sıcak paraya kavuşuş olacak, diğer yatırımların olmayabilecek e, ciddi bir kaynağa kavuşuş olacak. E, i̇ktidar için de Kamu kaynaklarının özenli su için yeni bir yöntem olacak çünkü yani e, akıllı nesne yüzük tuzak istesini almak için en büyük aday e, bu şeyi de e, idrulgen sistemleri için e, açılan ihale için e, başvuran o ihaleyi alan yine cemi zöldingin üstü geçiyor bu konuda zölding olmasın diye şu taneleri diye akıllı nesne gibi stratejik akip için önemli bir yadı ee, ancak ikizayire yakın iklim evet. çevriminde olan bir şirketin alabileceğini tahmin ediyorum. Bu o alım garantisinden bir şirkete dönecek paradır. Bir şekilde yine eee iç çevrede e, dönmüş olacak yeris. Eğer 149 kişilik hisse eee Ak Kuy'a geçirin alırsa iyi yerli Dolayısıyla evet. bu da hani Ak Kuy için rusu Akku toplamdan vazgeçmemek için bir başka inisiyatif. <Gülüyor> evet. Peki bir ara verelim. Aradan sonra akuyu ile ilgili gündemdeki konuları konuşmaya devam edelim. <Gülüyor> Shall deceive you. The moon is round and the wolves are howling on hunting ground. to perform all the rights that turn love into hate I'll see you 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında bir gün gazetesinden Doğu Eroğlu ile e, Türkiye Rusya ilişkilerinin yeni dönemini ve e, bütün bu ilişkiler özelinde de Akkuyu e, nükleer santralı ile ilgili son e, durumları konuşuyoruz. Evet demin de bahsettik e, Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşen son görüşmede e, Akkuyu'ya stratejik yatırım e, statüsü e, verileceği kararı alındı. Tabii içeride yani dışarıda ile ilgili bu gelişmeler olurken bu stratejik yatırım statüsünün içi nasıl doldurulacak? Tabii bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bundan sonra ÇED süreçleriyle ilgili e, veya ile ilgili başka bir takım hukuki süreçlerle ilgili bundan sonra bir daha hiç mi dava açılamayacak? E, yani zaten e, bu, bu tarz büyük projelerin ÇED'lerden e, kaçırıldığını ve e, hukuksal süreçlerin sürekli önünü tıkanmaya çalıştığını biliyoruz. Bundan sonraki süreçte göreceğiz ama tabii belki biraz da burada içeride neler olmuştu? Geçen ay Temmuz ayında orada bir bilirkişi keşfi e, gerçekleştirildi. E, ve tabi ile ilgili pek çok e, iddia var. Bu e, yani geçirdiğimiz süreç içerisinde özellikle mühendislik firmasının yaptığı bir takım e, sahtecilikler e, gündeme geldi. E, bu haberlerin sahibi de aslında e, Doğu Eroğlu. E, biraz bunlardan e, bahsedelim istersen Doğu. Yani e, bunu sen öğrendin, haberleştirdin ve bundan sonraki süreçte neler yaşandı? Belki biraz da kısa o haberin içeriği neydi? Dinleyicilerimizi hatırlatmak açısından bahsedersen öyle devam edelim. Tamam. Ee, şöyle anlatalım o sahte ince ee, Buradaki mesele şuydu. Ee, şimdi çelik kapsamında bir çelik hazırlanıyor ve bakanlığa gidiyor. Daha sonra e, bakanlık... Bu yaparır, inceleme değerlendirme komisyonunda e, görüşleri açıyor. O inceleme değerlendirme komisyonunda da yani iddayada e, yani Türkiye'deki STK'lar ya da e, ve uzman kuruluşlar, bakanlığı davet ediliyorlar, görüşler veriliyorlar e, ve bu görüşler doğrultusunda raporda bir revizyon oluyor ya da İDK diyor ki bunu yaparız tekrar başlayalım. Akkuyu için iki defa bu süreç yaşanır. Birincisinde rapor tamamen iade edildi. Ee, yeni bir rapor hazırlanmak üzere, e, yeniden gözden geçirmek üzere. İkincisinde de e, dediler ki hani bu raporda şöyle şöyle değişiklikler yapın ve devam etsin bu süreç. Yani e, bir anlamda şartlı bir e, olur verdiler. Şimdi, benim yaptığım kadar şunu ifade ediyordu. E, bu şeyler sırasında İDK to toplantılarına gittiği sürede e, şirket ve MGSH'nin çelik raporunu hazırlayan çelik mühendislik şirketinde nükleer enerji mühendisliği çalıştırılmıyordu. Bunlar bu mühendisler daha önceden ayrılmışlardı. Hı hı. Ee, revizyonları mühendisler görmedi. Ee, ama revize reviz olduğu iddialar, revize edildiği iddialan raporlar bu mühendislerin imzalarıyla e, bakanlar sunuldu. Nihai çelik raporun kazandı. Daha sonra da çelik olumlu kararı çıktı. Yani bu şu demek bu raporların son halleri nükleer enerji mühendisliği tarafından incelenmeden Çeviri ve Şehircilik tarafından onaylandı. Evet. Bir bunu oldu da, bittiye e, getirildi aslında değil mi? Yani evet. Bunu da cizaları, adli kriminal adlı, adli e, grafoloji uzmanlarına inceleterek altyaya yani, koydu. E, buna rağmen TUMO'nun açtığı iki tane dava vardı. Hı -hı. Bu konuda Hı -hı. E, davalardan bir tanesi Çeviri ve Şehircilik e, yeterlik Yeterlik belgesinin iptali Yani e, bu firman bundan sonra Çet mühendisliği hizmeti veremesin e, Gibi bir talep evet. de açılmıştı Bir de bir sahtecilik davası yani, Evrak'ta sahtecilik yapıldı Dolayısıyla e, Hem bu sahtecilikten Sahteciliği failleri ceza almalı Hem de sahte belgenin Yok ücünde sayılması e, için bir başvuruydı Bu davalardan bir tanesinde O yeterlik belgesinin e, i̇ddialar için açılan davada Trump'un e, şeyi olmadı, dava açma yetkisi olmadığı iddialar ile soruşturma hmm. e, da takipsiz. Takipsizdi karar ve. Adbi ki aslında Trump'un çok Trump çok ilgilendiler bir, bir şey çünkü bu bir şey yapanlar mühendisler. Evet. Çelmendis şey, kürsünün bütün üyeleri de Trump Trump'u bağlı çalışıyor Türkiye'de. Çünkü simaları. Hı hı evet. Davada ise önce esasla girdi dava. E, ya ilişkin savunmalar için taraflardan ancak daha e, dava başlamadan e, onda da takipsizlik verildi yani hı hı. bir anda böyle arka ay Haziran ayında iki tane böyle karar geldi daha sonra biliyorsun bir kişi geçiyor evet yani biz zaten o kararlardan sürecin hızlandığını hızlanacağını tahmin, tahmin edildi zaten evet ee, şey <gülüyor> konusunda stratejik ee, yatırım hı hı. konusunda e, yani gerçekten <gülüyor> Aslında ilişkilendirmesi gereken bir olarak yani Şu anda o e, ne anlama geliyor? E, bu şey sırasında, inşaat çalışmaları sırasında ve yani işletme sürecinde e, KDV sinaları, yani KDV oranını istediği gibi azaltabilir ya da ortadan kaldırabilir tamamen. E, ekipmanların yurt dışından e, getirilmesi süresince göğük vergisini yani, muaf tutabilir ya da çok... E, pavit bir şekilde azaltabilir. Evet. Ee, orada çalışacak meğer, sigorta firmaları için devlet destek verebilir. Evet. Ee, yine bir takım vergi indirimleri sağlayabilir. Ama hani şöyle bir şey yapabilir mi? Ee, şöyle bir şeyle karşılaşır mıyız? ÇED'i tamamen ÇED sürecini kamuoyu denetiminden çıkarır mı? Bir KKK yoluyla mesela. Hı hı hı. Çünkü bunlar, bunlar daha önce rastladığımız şeylerde atıyorsunuz. Belli bir yıl öncesinden planlanan... Projeler için bir dönem bir muafiyeti getirmeye çalışıldı. O iptal oldu. Bunlar çok evet. ciddi büyük projelerdi, bunun içindeydi. Üçelik Köprü gibi. Yani bu tarz bir şey olur mu? Ee, bu tarz bir hamileyle karşılaşır mıyız? Aslında KHK yetkisi bakanlar kurulunda olduğu süreci böyle bir şeyle karşılaşır mıdır? Evet. Böyle bolasını bol göz ardı etmemiz Evet, ya aslında tabii çedlerle ilgili süreç biz geçen programlarımızdan bir tanesinde avukat Yakup Okumuşoğlu ile birlikte bu konuyu da ele almıştık. Yani bu belki direkt o hal süreciyle bağlantılı değil. Çedlerle ilgili zaten hep o hal süreci vardı. Çedlerle ilgili hep bir hızlandırma, işte sürekli yatırımın önüne ayak bağ olduğu gerekçesiyle çed süreçlerini etkisiz hale getirme konusunda zaten büyük bir çaba oldu görüyoruz. Şimdi belki proje bazlı bu tarz belki bundan sonra stratejik yatırım statüsü kapsamına alınarak e, tamamen her türlü denetim mekanizmasının e, dışında tutulabilecek ve e, belki de e, teşvik anlamında da en üst e, seviyeden e, muamele görecek bir takım e, pro, e, özel projeler e, göreceğiz. Belki bundan sonra şu anda yapımı devam eden bir takım mega projeler e, içinde e, bunu göreceğiz. İşte kanun hükmünde kararnamelerle belki böyle düzenlemeler olacak. E, kaldı ki işte e, hemen e, OHAL sürecinin e, başlamasıyla birlikte e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öz Haseki de e, bundan sonra chat süreçlerinin daha da hızlandırılacağıyla ile ilgili bir açıklama yaptı. Ama bunun da içeriğini bilmiyoruz. Herhalde bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz ne olacağını. Ama tabii Akkuyu önemli. Çünkü bu bilirkişi keşfinden mesela çok kısaca ne beklemeliyiz Hı. ve ne beklememeliyiz belki onu söyleyerek bitirebiliriz. Bilirkişi keşfi, yakınıza yanlış hatırlamıyorsam Danıştay ile 17 farklı dosya için yapıldı. Evet. Ee, dolayısıyla yani çok fazla davacı, çok fazla e, hani beyan hı hı. E, ve çok az zaman var. Bir gün ayrıldı o Akkuyu e, köşe sahasının Aslında Akkuyu köşe sahasında çok geniş bir alan var. Bir günde gezebileceğimiz bir alan değil ve bir noktadan sonra hepimiz artık e, hani bitsin bu işkence konusuna geldik. <gülüyor> Halbuki orası oraya belki bir hafta yıldan gerekiyor. Doğru. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bir kişi keşfi yapacağımız yerin kapsamını nasıl kararlar? En büyük belki kişileri duyduğu sorun oydu. Hmm. Yani bunun bu projenin etki alanını hani o inşaat sahasıyla ile ölçmek aslında çok tabi. ...garip bir yaklaşım... Hı hı hı. Ee, yani ...şeylerle bile gidip görüşülmedi... ...o, o bağlamda... Ee, ...Akku'yu necesi köyü alanının... ...çok yakınında olan Büyük Ecezi'yle ya da Gülner'le... ...bile görüşülmedi ama hı hı. oradan birileri vardı... ...davacılarda... Evet. Ee, ...bir kişi keşfi dediğim gibi... Yani ...çok hızlı bir tempoda... ...birazcık çok da bir şey anlamayarak... ...geçti... ...bizdik günlerde zaten raporunda... E, ...mahkeme sunulmasını bek bekliyoruz... ...Eylül'e kadar... E, ...büyük ihtimalle onunla ilgili bir gelişim olacak... Bu fazla itiraz oldu Hı -hı. hatırlarsanız. Evet. Ee, i̇şte bir çeyizinin yemin ettil, yemin ettirilmemesi, görüntü e, alın alnamaması ya da hakimin e, şifai tarvantiyle görüntü alınması ama bunun taraflara verilmemesi ilişkin. ilgili. E, tabii yani herkesin en çok tepki gösterdiği şeylerden bir tanesi bu. O özel bir güvenlik bölgesi olduğu iddia edilerek e, insanların orada yani deli toplamasına fotoğrafl çekmesine sahip. Karşı bir tavırla e, karşı karşıya gelindi gider evet. alana. E, o tabii birazcık hani kırıldı o tepki ama hı hı. E, şu anda şeyleri alamıyor e, davacılar o bir iki boyunca hakimin tayvantiyle kolluğa yapılan kayıtları hı hı. alamıyor. Hı hı. Evet. evet. E, onun için herhalde bir itiraz sü süreci de olacak. Hı hı. Ama dediğim gibi yani çok sıkıştırılmış çok da. Hı hı. E, Kimsenin yani derdini e, tam manasıyla anlatamadığı, Şirketinde birazcık e, dalga geçerek e, müdahillikte bulunduğu bakanlığa bir keşif yaşadık. Evet, ee, biraz e, adet ben... yerini bulsun şeklinde e, gerçekleşen evet. bir birlik ve evet. Biraz, biraz... evet. E, peki, Doğu çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için ve verdiğin bilgiler için. E, e, bu hafta da yayınımızın sonuna geldik. Bugün Bir Gün Gazetesi'nden Doğu Eroğlu'nu ağırladık ve ile ilgili son gelişmeleri ele aldık. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji